göremeyiz. Bakın. Mürcüye pisliği de zannedersem işlediği günahları görerek ya nasıl sevap doğru dürüst işleyemiyorum tipinde ya demek ki cehennem sadece korkutma. Ondan öte bir şey yok. Herkes cennetlik tipine düşünüyor. Değil. İmanın lezzetini bulmak istiyorsak önce kabulde sıkıntı duymayacağız. Sonra Hayata geçirdiğimizde sıkıntı duymayacağız. Hayata geçirdiğimizdeki duyduğumuz sıkıntı da imanı zedile başlıyor. Noktalara başlıyor. Düşünün şimdi madem iman bize Allah tarafından sevdirilmiş ki bu arada ispatı nedir? Yapmış olduğunuz iyilik sizi sevindiriyor. İşlemiş olduğunuz kötülükte üzüyorsa sen bir müminsin diyor. Bak demek ki kalbinin diri olması. Veya Aleyhissalatü vesselam Efendimiz muhakkak ki diyor benim de kalbim perdelenir. Muhakkak ki günde ben de en az yüz kere tövbe istifarda bulunurum. Ha, demek ki insanın Allah'tan beri olduğunu düşündüğü her nokta tövbe istifarı gerektiriyormuş bir yerde. Veya Hanzala hadisini ele aldığımızda ben münafık oldum deyip Ebu Bekir'e gelmesi var ya onun da düşünüp o zaman Ebu Bekir'in de diyor nefsi münafık oldu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelmeleri ve o da sizin bu anladığınız gibi değil. Eğer benim yanımda olduğunuz gibi her yerde davransanız melekler sizinle musafaha eder diyor. Ve her yerde sizi gölgelendirir diyor. Demek ki burada kalp diri olacak vardır. Kalbin de diri olması hep Allah'ın zikriyle tabi Allah'ın zikriyle, e, dilin Onun şükrüyle bütün bedenin Onu düşünmekle olacak ki işte o zaman diri oluyor. Unuttuğunda zaten şeytan oradan ne yapıyor giriyor. Şimdi düşünün, Müslümanın Müslüman üzerinde altı tane hakkı var. Kıybet haram mı? Evet, kıybet haram bir adam birinin gıybetini yaptığında müslümana düşenle hemen mana olma müslümanın müslüman üzerindeki altı hakkı kardeşlerim eğer yani sadece bir örnek biz gıybet ediyoruz tipinde değil eğer gıybet edeni dinlendiyorsak bu sefer iman zedeleniyor bu sefer küfürden tiksinmeme başlıyor ve imandan tiksin yani uzaklaşma başlıyor. Bu bu. Hiç farkına varmadan imandan var ya. Aynen bir gaya binersin de, şöyle benizde dolaşayım dersin, sağ durursun şöyle denizi seyrederken uyuya kalırsın. Bir de bakmışsın ki dalgalar seni ta açığa kadar sürüklemiş. Bazen kıyı bile göremezsin. Aynen öyle olursun. Dağlar gidersin. Aynen. Müttesirdeydi zannederse sizi diyor sakar cehennemine sokar neydi? Dünyaya dalanlarla birlikte biz de dalardık diyor. Onun için Allah bize Allah subhanahu ve teala bize şuur ihsan etsin. yakalayanlardan eylesin. Yapılan her amel hayırda veya şerde muhakkak bize etkiliyor. Düşüncemizi, imanımızı yaşantımızı, meselelere bağımızı, birbirimize bakışımızı düşünüyor şimdi iki Müslümanın birbirine gıybeti mi, helal haseti mi? Hangisi? Gıptası mı haseti mi? Gıptası helal değil mi? Haset haram kılanmış. Birisi birine gıpta etse muhabbetlerini artırır. Peki biri birine haset etse ne olur? kalpler katılaşır. Sırtlar birbirine döner ve boz başlar. Tarafkirlik başlar ve insanlar bölünür. Kişinin şahsiyetlerine göre. Şimdi burada imanlı lezzetli fısk, küfürle lezzetli. Yani ne olursa olsun takınacak tavır, alınacak tavır insana çok şey yapıyor. Düşünün şimdi. Düşünün. Allah Resulü Sallatü Vesselam müşrik diyarına bir Kur'anla dahi gidişi yasaklamış. Doğru mu? Şirk diyarına akın akın göç oldu. Ha, bizim yaşadığımız yerler nasıl? Oraya göre daha iyi. Oraya göre daha iyi. Ezanı var. Dini var. Ha bazı müşkülatlar yok mu? Var ama. Oraya göre burada daha iyi. Oraya göre burada daha iyi. Ha. Şimdi burada Kur'an'dan gezme haram kılınmamış. Ama Avrupa'nın dini de belli. Ne halt olduğu da belli. Hadi cahildi gitti. Bakın ben Avrupa aşamanın şeran caiz olduğuna inanmıyorum. Hadi cahildi gitti. İnandıktan sonra nasıl kalıyor? O yetişen çocukların hesabını nasıl verecekler? Nasıl verecekler? Kaybolan o çocukların günahı kime? Bakın imanı sevemezler. Vallahi küfürden tiksinemezler. Çünkü imanın gereğince amel etme... Aynen Filistin'in olayında olduğu gibi Filistin olduğu yerde mücadele edileceğine olduğu yerden çıksın bütün dünya arkasına gider. Hicreti seçecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam neden Mekke'de hicret etti? Neden etti? Neden? Yani ondan Filistin'le Allah Resulü'nden bu de daha değerli haşa meseleyi hiç kimse halletmek istemiyor hiç kimse onun için Allah yardımcımız olsun İmanı seviyorsak köfrün her şeyinden tiksinmemiz gerekiyor tiksinmeyince imanda zedelenmeler başlıyor bu sefer imandan tiksinmeye başlıyoruz birbirimizi gördüğümüzde imanı hatırlamaya başlıyoruz ahlakımız gitmiş düremiz gitmiş giyinişimiz gitmiş Birbirimize ikramımız bile gitmiş. Vallahi bak yeminle söylüyorum Türkiye'deki arkadaşlarımla bir yere gitsem yolculuğa gitsem hepimizin parası ortaktır. Hiç kimse ayrı gayrı çekmez. Aklına hiçbir şey gelmez. Sammiyetten söylüyorum. Avrupalı bir kardeşle bir lokantaya gittik. Çok sevdiğim bir arkadaş. İnan hesabını ayrı ödedi çıktı. Kahroldu Bir dek getirdim onunla bir daha lokantaya gittim el yıkama bahanesine gittim hesab ben ödedim geldiğinde kardeş benimki kaç para dedi yine masaya ya hoca ödedi dedi çok da sevdiğim bir arkadaş bu kadar da olmaz ya hani biz bakara suresinde Allah'ın verdiği rızkı hem yer hem de infak ederdik hem para aşırdık. hani Müslümanın her şeyi hep birbirineydi Vallahi ne giyemede, ne giyinmede hiçbir şey kalmıyor ya. Hiçbir şey kalmıyor. Sonra hasbel kader yazın bazı oturmalar oluyor böyle. Hepsinde demiyorum. Mesela Müslümanımız hasabıyla kadınlar erkekler ayrı oturur. Daha sonra hanımının rahatsızlıklarını hissediyorum. İşte biz bir kalmıyor, işte gittik işte şu et aldık işte şu kadar çikolata aldık şu kadar sucuk aldık falan bunlardan bahsediliyormuş ya bir Müslüman kadın bir Müslüman kadını seneden seneye gördüğünde Allah'ın verdiği nimeti böyle bir büyüklenme kastıyla mı konuşacak Allah aşkına ya yoksa birbirinin imanını artırıcı konuşma mı yapacak Allah bizlere hayır ihsan etsin Kasır suresinde de geldiği gibi öyle övünmedi aşırı gittiniz gidiyor tak haberlere kadar diyor tak haberlere kadar diyor Ayşe annemiz diyor ki aleyhissalatü vesselam öldüğünde diyor rafımızda diyor bir diyor küçük torbanın içinde diyor arpamız vardı diyor acıktıkça ondan azalır taşta öğütür un yapar su katar hamur yapar, onu yerdik bir günce aklımıza geldi diyor bir tartalım buna kadar, kısa zamanda ondan da olduk diyor. Millet bereketi artma olarak görür. Bu bunun karşılığı değil. Bu bunun karşılığı değil. Sen Allah'a tevekkül et, o aç karna kuşların yuvadan ayrılıp tok karına döndüğü gibi rızıklandırılırsın. Yeter ki tevekkül et. Bereketi artma olarak alırsan, o zaman dünyaya da hırsın artar. Bu Allah'ın sana takdiri, bu Allah'ın sana razı oldu. Bunu böyle, böyle mi ya? Tabi. Bak o zaman imanın lezzetine. Allah Resulü Aleyhisselam bir gün seferdeyken bir yerde konaklıyor. Çobanda süt ikram ediyor. Ali selamü soruyor. Şu hayvanlardan diyor, Köpekler koyunu gösteriyor. Hangisi senede iki kere yavrular ve fazla diyor. Sahabe hiç düşünmeden Allah onlardan razı olsun tabii ki köpekler diyor. Bir konumada 9 10 hem ilkbahar hem sonbahar. Peki diyor hangisi diyor kesir, kesilir yener? Koyunlar. Hangisi çok diyor? Sahabe olduğu gibi kalıyor. Peki bu ne diyor? Allah ve Resulü'nün iyisini bilendir. İşte bu Allah'ın bereketi. İşte bu Allah'ın bereketi. İşte bu Allah'ın bereketi diyor. Yani anlamak isteyenin gözünün çok şey var da Allah bizlere anlayış versin. İmanı sevdirsin. Küfrün, fıskın, isyanın her türlüsünden bizleri tiksindirsin. Eğer bir iman ettiğini söyleyip de hala küfürde, küfrün şubelerinde ısrarlan yapıyorsa, Vallah'i imanın eseri kalmaz. Kendini aldatmaktan başka hiçbir şey yaramaz bu. Ki bugünkü hallerimiz zaten bunlar kardeşlerim. Allah bizleri ıslah etsin. Bütün sohbetlerin üzerinde Ebu Mücahit abi özellikle fıtrattan yukarıya çıkamıyor mu abi ya? Çıkamıyor imanda dönde dön de hani bizim olan bina okur, döner döner gene okur. Yok ab, imanımız sevdiremedik. İnsanlar nereden su kaçıklığı yapıyor? Ben anlamıyorum. Yani havuzun dibine şapa atmamışlar havuz yapmışlar. Suyu dolduruyor, dipten açıyor. Nereye gitti de veririz. Millet tevhid tevhid diyor. ulan tur? Sen zemine şapa atmamışsın ki üstüne tevhidi bina edesin tevhid durmaz ki orada. Tevhid leke kabul etmez, kir kabul etmez, en yani ufak bir şey kabul etmez. Bu tevhid adamı götürür vallahi. Maalesef, maalesef. Allah bizleri ıslah etsin. Allah anlamayı nasip etsin. Anlamayı nasip etsin. Rabbim şu çağın şu nimetlerinden de insanların yani istifade etmesini sebep kılsın. Rabbim bizleri de kılsın. Allah subhanahu ve teala bizlerin de ayağını kaydırmasın. Akıbetimizi hayır eylesin. Hepimizin imtihanı çok değişik. Kimi sıhhatli bir ömür yaşar. Kimi ise çok sıkıntılı bir ömür yaşar. Neticede ikisi de yaşar. İkisi de hesap verecek. İkisine de Allah imtihan edecek. Aynen Ahmet'in müsnetinde gelen bir rivayette olduğu gibi Allah subhanahu ve teala zengin bir kulu hesaba çekiyor. Kulum sana bu kadar mal mülk verdim ne yaptın diyor. Ya Rabbi diyor o kadar çok verdin ki bunları e, güdüp korumaktan sana gereği gibi kork yapamadım diye mazeret gösterecek diyor. Allah subhanahu ve teala Süleyman aleyhisselam'ı verdiği malını muhteşemiyle gözünün önüne getirecek diyor. okul diyecek ki diyor yutkunarak onu ki daha çok diyecek diyor. Allah subhanahu ve teala diyecek ki Süleyman o halinde bile bana ibadetinde hiçbir zaman geri durmadı diyecek diyor. Köle olarak yarattığı bir kulu hesaba çektiğinde efadelerime hizmet etmekten sana gereği gibiyelik edemedim deyince Allah subhanahu ve teala Yusuf Aleyhisselam'ı köleliğinin en şiddetli anında gözünün önüne getirecek. Onun kimi ağırdı seninki mi? O yutkunarak diyecek ki onunki. Yusuf o halinde bile bana bir gün olsun isyan etmedi diyecektir. Ömrü boyunca hastalıklı olan bir kulu çağırdığında Ya Rabbi taş düşse başıma düştü. Hastalıktan sana gereği gibi ibadet edemedim dediğinde Eyüp Aleyhisselam'ı hastalığının en şiddetli halinde getirecektir. Onun kimi ağırdı senin kimi O yutkunarak onunki diyecektir. Eyüp o halinde bile bir gün olsun isyan etmedi diyecektir. Biz peygamberler kıssalarını sanki okuyunca bir masal gibi geçiyoruz Müslümanlar olarak. Bunlardan ders alma zamanı hiç mi gelmedi bilmiyorum ki. Allah subhanahu ve teala o müminlerin diyor kalplerinin titreme vakti gelmedi mi? Hemen akabinde sakın diyor o yediler Hristiyanlar gibi indirmiş olduğu ayetleri geriye atıp da kalpleri taş gibi olan, kas katı olanlar gibi olmayın. Diyor. Demek ki birincisi bizim abi. Kur'an okumuyoruz biz. Birincisi Allah'ın şu razı oldu. bunu okursanız kurtulursunuz dediği kitabını okumaktan aciziz. Yolda giderken dolmuşta birinin gazetesine bakır okuruz. Herhangi bir televizyonda hiçbir yer bırakmaz okuruz. Manavdan bir şey alırız kese kağıdına kadar her şeyi okuruz. Her halt okur. Ama bize hayat verecek. Bizi kurtaracak. Hiç nasihatçı bulamazsam bile nasihat edecek bir Allah'ın kitabınayız. İşte halimiz bu. Okusak kurtulacağız. Ha okuduk, yaklaştık hırsız gibi giriyorlar. Hırsız gibi çıkıyorlar. Kimi okuyup alleme kesiliyor, müştehit kesiliyor. Kur'an'a uyarsam alırım, uyumazsam almam. Bir de bunlar çıkıyor. Niye çıkıyor? Birisi, birileri çıkar da bunu herkes anlamaz derse birileri de çıkar, herkes anlar diye her okuduğuna halleme kesilir. Allah bizlere razı olduğu gibi imanı nasip etsin. Allah bizlere hayırda nasihat eden dostlar nasip etsin. Rabbim imanımızı artıracak ameller işlemeyi nasip etsin. Rabbim yolumuzu şaşırttırmasın. Kalplerimizi İslam'da sabit kılsın. Amin. Ben müsaade istiyorum. Namazı kılıp derse gideceğim. Sohbet var. Hakkınızı helal edin. Hepinize selamun aleyküm. Rahmetullahi ve bereket.